İmam Tirmizi'nin süneninde 3 tane hadisin birleşimini aktaracağım size. Bizim elimizdeki nüsalardaki 3859, 3603 ve 3806 oğlu hadisler Ahmet bin Hamil'in de benzeri hadis var. Bu hadis çok önemli. Ebu Hureyre radiyallahu teâlâ anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir müslüman kimse, Allah-u Teala'ya bir dua ile dua ederse, bir günaha veya akrabayla münasebeti kesmekle dua etmediği ve acele etmediği sürece duası kabul edilir. Bir Müslüman dua ederse Allah-u Teala'ya bir dua ile bu duasında bir günah yoksa, isyan yoksa, bu isyanlardan özel bir kısım zikredildi, akrabayla ilişki kesmek yoksa, bir de acele etmezse, Allah'a dua ettim de kabul etmedi diye dile getirerek Acele etmezse duası kabul edilir. Duası ne yapar Müslümanın? Kabul edilir. Red yok, kabul edilir. Şimdi onlara aktarıyor. Ya dünyada onu aceleyle isteği ona verilir. O isteğini Allah ona verir. Yani her ne istiyorsa, makam istiyorsa makam verir, mal istiyorsa mal verir, eş istiyorsa eş verir, çocuk istiyorsa çocuk verir. Duaya izabetin birinci şekli. İki, ya onun için ahirette azık olacak şekilde saklanır. Bu ne demektir dünyada? Ah, yani i̇steği verilmez. Ahirete saklanır. Anladım. Ama ne olarak? Azık olarak. Yani ahiret azığı olarak saklanır. Veya duanın dengi bir kötülüğü ondan uzaklaştırır. Dua ettin. O duanın dengi bir kötülük varsa senin başına gelecek. O kötülüğü duana karşılık olmak üzere silersin. Kabul üç şekilde olabilir. Bir... Dünyada veriyor. Dünyada veriyor. Genelde bizim hepimizin talep etti, istediği şey bu. Bu olmadığı zaman ar duamız kabul ar olmadı, edilmedi diye düşünüyor. Ya o isteği kendisine verilir. Ya ar ahirette verilecek şekilde azık olarak saklanır. Yani dünyada bir karşılığı olmaz. Dua eder, kulun duası havadaymış gibi, yani karşılıksızmış gibi zannedilir, kabul edilir. Ama ahirette verilecek, azık olarak duruyor. Üç, başına gelecek musibet, bela var dert vardı, o duanın dengince ondan kaldır. Musibet ondan uzaklaştırdı. Yani. Dediler ki, o ortamda bulunan sahabeden bazıları, Ya Resulallah, kul nasıl acele eder? Hani acele etmediği sürece kabul edilir dedi ya, kul nasıl acele eder? Buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam, Rabi'me dua ettim de bana icabet etmedi derse acele etmiş olur. Bakın bu önemli, hadisin o ön kısmına, giriş kısmına hiç değinmedik. Kul akrabayla ilişkiyi kesmeye dua ederse kabul edilmez, edilmeyebilir. Edilirse de zaten kendi aleyhine bir dua etmiştir kimse. Kol bir günah işlemek için dua etmişse, mesela milli piyango çıksın diye dua etmişse, İbrahim'in bir hocalığına gelsin de piyangoya yatırayım diye dua etmişse mesela bunun gibi günaha dua etmişse edilmeyebilir. Yani bunun ne dünyada peşin verilmesi, ne ahiret azıkor saklanması ne de bunun karşılığında bir musibetin belanından giderilmesi söz konusu olmayabilir. Bir de kul acele eder de dua ettim ettim de kabul edilmedi derse acele etmiştir onun da duası kabul edilmeyebilir. Bunları yapmadığı sürece bir kul günaha dua etmediği sürece, ıslah rahim kesmeyi istemediği sürece ve acele etmediği, dua ettim de kabul edilmedi demediği sürece kulun duası muhakkak kabul, kabul edilir. Ama üç şekilden birisiyle ya... Dünyada verilir ya ahirette, ahirette azık olarak saklanır. Ahirette verecek ya da duasının dengi bir musibet, dert ondan kaldırılır. Bu şekilde onun duasına icabet edilir diyor. Hadisin son cümlesi topluluktan bir adam öyleyse duayı çoğaltırız. Madem Allah her duayı kabul ediyor 3 saat olmaz sürece duayı kabul ediyor Allah-u Teala. O zaman bize duayı çoğaltırız deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın keremi daha çok yani siz ne kadar çoğaltırsanız Allah Kerem'ini o kadar arttıracaktır. Çoğaltacaktır dedi. Allah Azze ve Celle Kerem'in bizlere dünya ve akıret kazanımları bahşetsin.